854, numaralı konu, Abdullah bin Mesud'un Müslümanları, emri bil, maruf ve neha anil münker, yapmaya teşvik buyurması, evet, Haris bin Arküp Şeybani Abdullah bin Mesud'a gelerek, iyiliği emretmeyip kötülüklerden men etmeyen helak olmuştur, dedi, bunun üzerine Abdullah bin Mesud, hayır, asıl kalbi iyilikleri tanımayıp, kötülüklere karşı cephe almayan kişi helak olmuştur, dedi.